Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey'im. Günaydın, Günaydın Günaydın. Evet bir gayri resmi hava durumunu alabilir miyiz? Yazın ortasına doğru gidiyoruz. Ken? Ken yani, yaz yağmurları devam ediyor. Gök gürültülü sağanak yağış dön bir yerlere sel almış ama benim haberim olmadı. Evet yani çok tabi ciddi yağışlar oluyor ve sel de dört bir tarafı da basıyor. Evet geçen hafta da benim cenderede teresinde kaldı yağmurlar. Hmm. Araba suda kaldı, stop etti. Kapılardan hafif hafif sular içeri sızmaya başladı. Altı doldu arabanın böyle içinden. Ayak aramasılar falan sonra camdan tepesine. <gülüyor> <gülüyor> bayağı ciddi bir şey atlattınız yani. Vallahi yani çok fazla yağmurla selde uğraşırsan başına geleceği budur işte <gülüyor> hay Allah Yağımdan geçmiş bu olsun ol, bugün 27 derece 27 evet sabah 18'de 27 ee, ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bugün öğleden sonra özellikle ama nereye şans kader dün çiçek ve filan sel olmuş benim masraf hiç haberimiz olmadı Üsküdar'a da bir damla yağmadı Böyle bir mevzi yağış var Çarşamba günü yine Gök gürültülü sağanak yağıştı Aralıklı olarak Yine 27 Ki çarşamba bizim mevzunu trenimiz vardı İçit'e bakalım ne olacak Yani bence yapmak lazım Yağmurun altında Hep beraber ısınalım Birlikte yürüdük bu yollarda. Birlikte ıslandık <gülüyor> törende. Yağmur, evet. Gel ben ben aslında var ya bir tavette yazarım altına gelin meyzenlerimizde beraber ıslanalım ne var yani? Ha. Evet. Bu kadar da yağmurdan kaçılmaz. Perşembe günü yine gök gürültülü sanat yağmurlu ama çok az azalan bir yağış bu. Cuma günü az bulutlu açık. Perşembe geldi. günü kaç derece oluyor? O da 28. Cuma'da 29. giderek artıyor biraz. Evet, milim milim. Cuma günü yağmur var mı? Yok. Yok. İşte töreni cuma günü akşam yapmak lazım. Evet. Cumartesi nazır butta açık, pazar azbutta açık. Pazartesi küçük bir yağış ihtimali var ama özellikle 1 Temmuz'dan itibaren yani yağışlarda büyük bir azalma bek yok bekleniyor. Yağış yok gibi bir durum var. Ama perşembe akşamına kadar İstanbul aralıklı olarak gök gürültüleri sağanak yağıştı. <gülüyor> Olacağını söylemek mümkün. Rüzgarlar e, hafif kuzeyli falan ama haft, cuma hafta sonuna itibaren rüzgarlar e, Poyraz'dan kuvvetleniyor. En büyük şey e, tahminlerdeki en büyük değişiklik bir buçuk kilometre yukarıdası yani 1500 metre üstümüz Hava sıcaklığı artıyor. Yani bu artış yerde ısınma, ısınmayı da getiriyor beraberinde. Ee, ama tabii ki sıcaklıkta 30 dereceyi geçmiyor. Yaklaşıyor ama geçmiyor gibi duruyor önümüzdeki e, haftalar boyunca. Yani şimdi e, Cuma e, hafta sonu e, Cuma 29 demiştik. E, evet hafta sonu söylemedik mi? Söylemedik. Onu da kendimize sakladık. Şimdi Cuma 29 hocam sabah 20. 9 derece bir fark var. Tüm artesi yine 29, pazar 30, pazartesi 29, işte 20, 30'u geçmiyoruz yani. O evet. yaklaşıyoruz. minimum çaktıklar sabaha karşı 20 derece 22 derece arasında değişiyor. Yani bugün 18'di. Diğer günler hep 20, 21, 22 o şekilde. Yani önümüzdeki günlerde hava ile ilgili en önemli şey... Perşembeye kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağış Cuma'dan itibaren de açık az bulutlu ama belki de rüzgar kıp, kuzeyden ve <gülüyor> Poyraz'dan ol, olduğu için sıcaklıklar 30'u geçmiyor. Evet bu o, o, gene mevsim normallerinin üzerinde midir? Dur bakalım şimdi ne, onu ne nedir? ne dedir? Ee, beni volkan arayan kadar ben radyo programını unutmuştum ha. <gülüyor> Öyle bir dağınıklık var ki bugünler böyle 40 tane işten dağıtmış durumdayız. Ee, şu Birleşmiş Milletler raporu da var başımızda. En kötüsü. Evet. 2 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin altı, 2 Temmuz'dan sonra da mevsim normallerine çıkıyor sıcaklıklar. Ha, evet. Yalnız 9 Temmuz'a doğru yağışlar yine başlıyor. Yani 1 Temmuz'da 6 Temmuz arası yağışlar çok az. Çatınızı değiştirecekseniz ...boya yapacaksanız dışarıda binanın... ...camları tamir edecekseniz... ...vesaire... <gülüyor> ...1 Temmuz'da 6 tem 5 Temmuz arası... ...hadi 6 Temmuz'da koyalım... ...ondan sonra yine bir hafta... ...yağışlı başlıyor... ...yine 7'sinden 12'ye kadar yağış var... ...öyle mi ha... ...yani şimdi 5 hafta Temmuz... Var. ...Pazartesi... ...yani... ...5 Temmuz Pazartesi mi oluyor? Evet 5 Temmuz Pazartesi... Bazen ...itibaren 13'üne kadar... Yaşta gözüküyor yine. Hmm, evet. Bu arada işte yağış duruyor gibi ama işte en büyük problem bizim için yarınki mezuniyet töreniydi. İtilis Stadyumunda yapacaktık bunu. Böyle muhteşem bir tören olacaktı ama belkiğin yağış. Ama ağır bir yağış da beklenmiyor herhalde. Ya yani hocam bu işte bu kule gibi bulutlar nereye ne kadar yağacağını belli etmiyor yani çok tuhaf. Şimdi bakıyorum mesela yağış miktar olarak çarşamba günü saat 2'de 3 kilogram, yaklaşık 3 kilogram yağacak gibi gözüküyor. Ama işte bunun gittikçe azalan bir şey var, yağış var. Daha pazartesine kadar hiç yağış yok. Şimdi yine hafif bir tiseleme var, kapatıyor. Ama işte bu 3 kilogram diyor ama burada. Bu nereye yağar? Tam tepemize yağarsa iyi bir yağış. Yoksa uzak bir yere yağar ya da kıyısına, köşesine gelirsek problem değil. Zaten bu mevzi, mevzi yağışın problemi de bu hocam. Nereye ne kadar yağacağını bulamıyorsunuz. Yani şey yapamıyorsunuz. Bu mesela kışın biliyorsun bir alçak basınç merkezi vardı. Buna bağlı bir soğuk çepe, sıcak çepe vardı. Bu gelirken üzerimizden geçerdi. Böyle giderdi. 3-5 günlük ömrü vardı bunun. Bunu takip ederekten ne zaman nereye ne kadar yağacağını söyleyebiliyordunuz. Şimdiki yağışlar ise öyle değil yani şimdi bir yerden bir yağış gelmiyor yani bakıyorsun burada oluşuyor yağış mesela bakıyorsun gündüz şimdi bakın dışarıya işte böyle topak gibi bulutlar var bunlar böyle büyüyor büyüyor işte 42'nin yağmurlar dediğimiz akşam bir başlıyorsun bir gök gürültüsü yani bir olduğu yerde böyle mısır patlıyor gibi patlıyor bunlar. Evet. etmesi zor. Evet, tabii yani su buharının da atmosferde oranının çok yükselmiş olması da etkili oluyor bunlarda herhalde. Peki bu yani geçenlerde bir haber gördüm. Mesela Hı. çok sayıda yıldırım yani şimşek çakmasıyla müthiş bir görüntü oluşturdu diyor işte. Evet. Ama tabii bu şimşeklerin de gök gürültülerinin ve şimşeklerin de artma, artması da herhalde iklimdeki bu değişiklikten de zaten küresel iklim değişikliği üç şey bekliyoruz biz. Evet. Sensu kuraklık, birisi şiddetli yağışlar ki bunun içinde şehir beraber yıldırımlar var. Evet. Bir de şey deniz seviyesinin yükselmesi. Yani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı şimdi eskiden bizim bir aldığımız yağış kışın çepesel yağışlardı. Soğuk çepe sıcakça bir gelirdi, yağış bırakırdı. Şimdi işte bu küresel ısınmadan dolayı yer seviyesi çok ısınıyor. Yukarı seviye bu kadar ısınmıyor. Yukarı seviyenin sıcaklığı aynı kalıyor neredeyse. Bu sıcaklık farkından dolayı hava yükseliyor düşey yönde. Bu dikey yükselmeye biz konvektif diyoruz, konveksiyon. Ve yağışlar böyle konvektif oluyor. Kararsızlık yağışları aynı zamanda bu. Yani soğuk hava yukarıda olunca, sıcak hava aşağıda olunca biz bu havaya kararsız diyoruz. Yani çünkü soğuk ağır hava yukarıda olunca aşağı doğru inme mete diyor yani hava harekete geçiyor. Kararsız bir hava. Şimdi bu tür havalarda e, tabii sanak yağış haber Yıldırımlar atıyor. Yıldırımdan ölümler artıyor ve bu ölümlerin artmasında daha fazla bekleniyor. Yani işte bugün haberde vardı. Bir çobanla 150 koyunu yıldırımdan ölmüş diye. E, bir de bu var çünkü maalesef Yine hayvanlar dört ayaklı olanlar biraz zor yıldırımdan korunması. E, iki ayaklılar korunuyor ama bilgili olması gerekiyor. Şimdi bu geçen de olan bu böyle hani şimşekler falan resimler çekiyorlar çok güzel. Biz buna elektrik fırtınası diyoruz. Evet. Bir de yani toz fırtınası var, yağmur fırtınası var, kar fırtınası var. Bir de elektrik fırtınası var yani. Bu da elektrik fırtınasıydı o. Böyle her taraf çatır çatır böyle şimşekler çakıyor, gök gürülüyor böyle. Onun daha da müthişi vardır böyle. Yani bu özellikle Florida'ya giderseniz orada görürsünüz. Böyle baktığınız zaman her taraftan elektrikler fışkırıyor gibi böyle her taraf yanıyor böyle çatırtıyor gibi bir durum var. <gülüyor> Bizdeki tabi <gülüyor> birazcık yaklaştıydı ona ama tam o kadar da değildi. Ama sonuçta bir elektrik fırtınası gidiyor o. Öyle çok sık göremezsiniz onu ama bundan sonra tabi daha da sık, sık ihtimali görme ihtimali giderek yükseliyor evet. tabi. Evet. Yani o da öyle güzel bir şey. Tabi insanlar gök gürültüsünden korkuyor. Aslında gök gürültüsünü duyuyorsan bir şey korkacak bir şey yok. Eğer şimşek çakar da gök gürültüsünü duymazsan o zaman kork. Neden? O zaman çarpılmışın demektir. <gülüyor> <gülüyor> yani problem. E, o, o zaman çok korkacak bir şey de yok aslında. <gülüyor> Neden? Hani, duymadıktan sonra zaten ha. çarpıldıysan tamam. <gülüyor> Ay ruhun belki devam ediyordur. Düşünme. Ne oluyor? Evet. Ya ben trafik kazası geçirdim böyle gittim geliyorum ama arada şeyim kendimdeyim yani. Yani o dedi bir geçen işte bir sene oldu. O teknisen ambulansla bir şeyler soruyor bana. Allah Allah ne soruyor diyorum bu adam ya. Yani ben şimdi bize örtmüşler de işte şu kitabın ki ne mem nefilen böyle dini şeyler. Ben de öyle şeyler soracak diye bekliyorum adam. Bir şey yedim mi bir şey içtim mi? Lan diyorum ne biçim saçma sapan. <gülüyor> sonradan da ya bir gözümü açtım şey diyeyim hale. Acil değil Baktım etrafta böyle beyaz beyaz bayanlar. Ama ellerinde iğne vardı. Dedim ya bunlar nasıl huri filan. Yani hala muzurluk var yani. <gülüyor> Devam ediyor düşünmeye. Evet. Yani, evet. Ölmüş, ölmemişim demek. Belki de ölsem düşünmezdim. Bilmiyorum yani. Daha denemedim onu ama. Evet, du doğrusu o zaman e, duymamak... E, duymak yani, iyi ama... Hangisi iyi değil yani. Yani çok yakında çarparsa duymazsan... Evet. Sesi o zaman... Önemli değil. Kafanı yorma. Evet. <gülüyor> Problem yok. Ama bazen çok uzakta görürsün mesela. Gökyüzünde böyle şimşekler çakar falan. Ses yoktur. Evet. Yani bu gökyüzün şimşekler dalgalar halinde gelir. Bu dalgaların arasına bazen düştüğümüz zaman biz gökyüzün şimşeği duymayız. Yani bir de o var yani. O başka tabii. Ama çok yakında, çok şeyinde e, bir gök gürülüyorsa, şimşekler çakıyor da bunu siz duymuyorsanız Yani ama millet genellikle şeyden korkuyor. E, gök gürlüsünden. Aman başlıyor dua etmeye falan böyle. camlar kapatıp içeri git deniyor. Gök, gök gürlemesi işte orada 30 bin dereceye çıkıyor hava sıcaklığı. şeyin o kanalın olduğu yerde. O tabii o kadar sıcak hava bir anda genleşmeye başlıyor. Bir şok dalgası gibi. Sürtümeyle açma genişlemeye çalışıyor hava. Oradan gelen bir şey. Aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Gök gürlüsü atmosferin ambulansı gibi bir durum. Hava siren çalıyor atmosfer. Hava. Ben Hı -hı. geliyorum kaçtan, geri girin, dolanmayın sokakta falan diyor. Yani gidin yüzmeyin, balık tutmayın, davul çalmayın, top oynamayın dışarıda diyor gök gürültüsü. Ama sireni anlamak lazım tabii. Ne demek istediğinin dilini anlamak lazım doğanın. Bu sirenleri bek anlamıyoruz biz. Biliyorsunuz 30-30 kuralı var. 30-30. Nedir o? Hocam daha önce ben size anlatmıştım. Hocam daha Dersler çalışmıyorsunuz yani bu. Olmuyor. <gülüyor> Kaldırsanız <Kaldiyonusunuz gülüyor> da. 30-30 kuralı şu. Yani bir şimşekten gök gültüsü arasında 30 saniye ve daha hmm. az varsa süre, yani şimşek gördünüz ve gök gürültüsünü duyduğunuz ara 30 saniye ve daha azsa yıldırım çarpma ihtimali çok yüksekse Dışarıda durmamanız gerekiyor. İçeri girmeniz gerekiyor. Kapalı bir otomobil de güvenlidir. En önemlisi bir binaya girmek lazım. O da yoksa çukur bir yerde... Ee, yani yüksekliği diğer ağaçların daha yüksek olmayan homojen bir şey bir bölgede ağaç ormandaysanız çöküpmeniz gerekiyor ayaklarınızın ucuna çökeceksiniz ayaklarınızı birbirine değdireceksiniz başınızı dizinizin arasına alacaksınız böyle bekleyeceğiniz bu ne kadar bekleyeceksiniz son gök gürtüsünü duyduktan 30 dakika geçene kadar Yani 30 dakika geçti daha gök gürlemiyor bu sefer dışarısı güvenliklidir. Mesela gök gürültüsü, yıldırım mesela her zaman olduğu yerde insanlara çarpmıyor. Mesela burada bakıyorsunuz yağış yok filan. Ama 15 kilometreden gök dışısı yıldırım çarpabiliyor yani. Onu da bilin. Açık camdan yıldırım çarpar. Telefonla konuşurken yıldırım çarpar. Bu şimdi ayakları üzerine durduğunuz zaman başvurmakla üçüne ayaklarınızı birleştirmek çok önemli. Çünkü yıldırım çarptığı zaman yere ıslak olan zeminde şey dağılıyor yani enerji elektrik bu dağ, dağılırken zayıflasa da bu enerji ayaklarınız eğer farklı açıksa yani inekler bu koyunlar olduğu gibi o zaman ayaklar arasındaki giren elektrik farkı dolayı kalbi duruyor insanların canlıların işte o yüzden mesela o koyunlar 150 koyun o yüzden öldü dört ayak yanıyorlar e, yerden akan elektrik akımı farklı olduğu için Hayvanların kalpleri durdu, öldü mesela. Git o koyunlara bak, hiçbir tane iz bulamazsın yani. Herhangi bir ne oldu bunlara. İşte biz de o yüzden diyoruz yani. Yıldırım... oluyor. Yani. Aynen öyle işte. Yıldırım çab. Tabii kalp masajıyla çoğu geri gelilebilir aslında ama bir koyuna kalp masajı nasıl yapılır bilmiyorum. Hiç onu düşünmedim. Yani. Yani, onu yapacak şoban da yoktu o zaman zaten. Şoban da gitmiş. Evet. O da mefta. O yüzden yıldırım Gök düşün mesela. o arazide ormanda dolaşırken böyle şeyli havalarda, kararsızlık olan havalarda, eğer saçlarınız dikleşiyorsa, yukarı doğru falan şöyle, yüzünüz çızıldıyorsa bile, deriniz kaşınıyorsa her an yıldırım çarpabilir. Bu sizin için bir işarettir. Evet. 30-30 evet, kuralını bu sefer öğrendik. Şimdi ben de yarın abiyle Volkan'a soracağım. bakalım. Onu bakalım. Değil evet mi? hocam, boşuna mı konuşuyoruz burada? Evet, evet, hiç tabii. Hazırlığımızı yaptık. Peki Miktat Bey çok teşekkür ederiz. Hocam Buyur. bu akşam unutma NTV'de saat 9. Ha evet. Trabzon maçka buluşuyoruz. Trabzon maçka. Evet, tamam. Hoşça kalın. Hı, teşekkürler. Mithat olduğuyla havadan, sudan.